Merhaba, ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş başladı. İyi haftalar diliyoruz. Evet, kolektif kitabı e desteklerinden ötürü. Teşekkürlerimizi iletelim. Biz e Tezatlar Ana başlığı altında iyi ve kötüye devam ediyoruz. Birinci Hı -hı. programımızda e sözlük anlamlarından e yola çıktık. Hala da devam ediyoruz aslında. Hı -hı. E klasik e TDK sözlüğü, etimoloji. Argo sözlüğü, Ambrose Beers, Flauber hepsinden bahsettik. E, vardığımız e, bir takım e, anlamlara e, Twitter adresimizden programımızla e, eş isimli e, ulaşabilirsiniz. Devam ediyoruz. Aslında en son e, simgeler sözlüğü... Evet, esas korkmaz'ın simgeler sözlüğünde kalmıştık. Orada iyilik elbisesi başlığı da var. Onu da değinmek istedim. Kur'an'da iyilik elbisesi libası bir... Bir değil mi Didemciğim? iyilik o? İyilik elbisesi, libası Libas. bir. Evet. Libası bir, bir'i evet. bilemem. Ve takva elbisesi diye geçiyor. Libas elbise mi? demek zaten. Evet. Hı -hı. Sözü elde görüyoruz diyor. Adem ile Havva e, cennetten kovulduktan sonra elbiseleri açılmış. Ayıp yerlerini örtmek için bir elbise gönderilmiş. E, gönderilen elbise e, simgesel anlamda şeriatın kural ve hükümleri olarak algılanıyor. Daha açık bir anlatımla çirkin huyları akli ruhta ıslah eden at olarak inanca taşıyor. Ee, böyle bir iyilik elbisesi başlığı da var. Aslında bu bir bütün olarak değerlendirildiğinde dokuma, eğirme, giyme simgesel anlamda herkes kendi amel ve düşüncesiyle kendi ezeli elbisesinin ipini eğirir ve dokur demekti. Hmm, hmm. Evet bu da çok yaygın bir şey aslında. <gülüyor> ne diyorsan kendin ediyorsun kendine ediyorsun gibi evet. Peki, saklı sözlük ee, vardı sanki saklı sözlük var evet Kemal Ateş'in destek yayınlarından basılmış ee, orada böyle e, atasözü deyim e, yapısında ifadeler var daha evvel başka atasözlerinden de bahsetmiştik zaten iyi olur kendinden e, kötü olur e, şerden gibi bir ifade var iyilik yerde kalmaz var çok iyi Bilinen e, iyisini saklar kötüsünü paylaşır Gibi bir ifade var İyi adam eşeğinden iyi karı döşeğinden belli olur gibi İyi adam eşeğinden <gülüyor> Bu döşeğinden tabi çok çeşitli Manalarda anlaşılabilir ama şöyleymiş Açıklaması yani Ev işiyle ilgili bu güzel yapıyor Pırıl pırıl döşeği ha. Titiz Şeylerde, Üzgünüm. otellerde e, aklıma geldi de işte Yapıncaz. kat hizmetlerinde hani böyle baya bir gerer, gererler evet. çarşafları falan böyle, o, o aklıma geldi. Evet. Baya da zor bir iştir o. Öyle bir anlamı var. E, şimdi yeni bir sözümüz e, daha var. Onu da paylaşalım. E, Jacques Attali'nin 21. yüzyıl sözlüğü güncelden basılmış. Hı hı. Orada kısa bir tanımı var. Kötümserliğin. E, eylemlerin düşünce sağlığı demiş... Bu Hı -hı. yanıyla Ambros Bierce'la Flauber'in biraz yanında görünüyor Hı -hı. gerçekçi olma noktasında. Bir de düş gücünün zehri demiş kötümserlik için e, Atali. Evet mantıklı aslında <gülüyor> değil mi? Evet yani biz de e, zaman zaman saflık ya da gerçeği görmeme olarak görürsek Hı -hı. Böyle. Şimdi böyle. Efendim... Böyle sanki bir bloke hali var gibi geliyor. Bu düş gücünün zehri derken onu sanki açıklıyor gibi blok o kötü, ederken kötümser hal bizim hani duygu durumumuzu düş dünyamızı ha e evet yani burada biraz eleştiri de barındırıyor çünkü düşkünce iyi bir şey bir yandan Tabii, evet. hayallere kapılıp Olmuyorsan biz geçen programımızda şunun üzerinde durmuştuk sevgili dinleyiciler iyi ve kötüden varacağımız çok fazla sayıda sözcük olacak çünkü o sözcükler iyi eylemler ameller ya da kötüler olarak değerlendiriliyor bunların kendi arasında bir hiyerarşisi olduğundan da bahsettik hatta Kerem dedi olması ki olması da gerekiyor sanki. Yani işte bu gerek ifadesi beni biraz geren <gülüyor> bir ifade ama <gülüyor> tabii geçen demiştik en son. Yani katille inatçı tabii ki bir değil ama bazıları tartışılabilir belki. E, tabii bazılarını tartışacağız zaten. Hatta Kerem dedi ki böyle olabildiğince bir e, şeye göre, dozajına göre sıralasak iyi olur. Bende bir dozaj sıralaması var. Sende de bazı sözcükler var. Öyle evet. gidelim istersen. Şimdi mesela iyi deyince hangi davranışları anlıyoruz, konuşuyoruz? Konuştuğumuzda yardımsever, affedici, verici, masum, iyi niyetli, dürüst, empatik e, hı hı. sözcüklerinin iyi ameller olduğu noktasına vardık. Mazlum dedim değil mi? Mazlum var. Mazlum demedim, masum ya. dedim. E, mazlum ma da bu arada kendisine mazlum. zulmedilen anlamına. Içeriyor. Evet ama her mazlum iyi midir işte? Yani tabii elbette. Gibi bir şey. Eee... <gülüyor> Kötüler daha çok hep e, gene şununla karşılaştık biz Kerem'le sık sık hatta e, parça araştırırken de kötülü parçaların çok daha fazla olduğunu e, gördük. Müzikten bahsediyoruz. E, kötüyle ilgili filmlerin, kahramanların, kelimelerin çok daha fazla olduğunu gördük. O bambaşka bir tartışma konusu aynı zamanda Öyle. işte. Yani işte o kötünün. ...biraz sanatta... ...estetize edilme hali var... ...bunları tabii sanat o, evet. başlığı altında konuşacağız... ...o da başka o da bir, başlık. bir başlık... ...şimdi e, hiyerarşide de... ...ben şöyle e, iki... E, ...sütun yapmışım... ...bir daha ağır kötülükler olarak gördüğüm... ...biraz kişisel bir döküm bu... ...bir kısmı hepimiz için aynı olacak ama... ...zorba, hırsız... ...saldırgan, katil... ...iki yüzlü, sapkın... dalavereci zalim, ırkçı... ...kindar... Hmm. Bunları baya... Oyun çeviren, işte film fırıldak aklıma geldi benim tuzak kuran. Tuzak Burada kuran. ama azalıyor galiba <gülüyor> <Evet>. sanki. <gülüyor> Hile, üçkağıt, kumpas. Tembel, başarısız, kaba, görgüsüz, saygısız, düşüncesiz, egoist, kıskanç, ters, e, yalancı. <gülüyor> e, şimdi e, biz az çok e, kuvvetliden daha hafife doğru... Bir, e, Ayarlama sıralama yaptık, çalıştık, sıralama evet. yaptık ama çok tartışılır şeyler de var. Çünkü bazen daha hafif görünen, daha ağrına sebep olabiliyor. Yani kıskançlık bazen beraberinde... E, kötü bir davranışı ya da zorbalığı ya da zalimliği beraberinde getirebiliyor hmm. <gülüyor> ya da e, işte kabalık en sonunda saldırganlık noktasına doğru varabiliyor hmm. e, gerçekten şey bu söz e, böyle bir tartı olsa da hepsini ölçsek <gülüyor> arzusunu duyduk ama güzelliği de bu hani geçen programda da dedim izafi olması aslında bir anlam çokluğuna da vesile oluyor değil mi e, böylelikle biraz kafamız karışmasıyla birlikte Aynı zamanda bir anlam zenginliği de üretmiş Kesinlikle. oluyor. Kesinlikle. Ya, ya da şeyler çok tartışılır. Hani egoist kime göre egoist? Yani e, bir, bazı insanlar bireyci olan kişiye egoist diyorlar. Hmm. E, yani o kadar e, toplumsal ya da gelenekçi bir yapının içerisinde çok bireyci duran egoist görünüyor. Ama o egoist mi? E, Egoizmi da... belirleyen bir yandan da öyle bir evet. şey var? Evet. Dönemsel olarak hani bir pompalanan bir şey de bir anda... ...sistemde dayattığı bir şey olabiliyor. Görgü yani, keza... Hı hı. ...hani görgü kuralları... ...bir kısmını şu anda bize komik geldiği... ...eski görgü kurallarına... ...aa daha bu kitaplarına baktığımız evet, zaman... Evet, ...hayır ilginç şeyler çıkıyor onlar. Yani birisi hani kırmızıyla beyaz... E, ...şarap bardağına ayıramıyor... ...bu görgüsü yok diyor da... ...öbüründe de işte hı. diyelim ki... ...elleriyle yiyor ya da bamgüm oraya vuruyor... ...hangisi <gülüyor> gibi. E, bu Kerem'in söylediği aslında... Bu iyi ve kötüyü, bunun altında sıralanan e, davranışları kim, hangi doktrin, hangi yaklaşım belirliyor? E Birçok şey belirliyor. Yani işte ne belirliyor? Din belirliyor. İşte adalet mekanizması belirliyor. İşte hukuk, yani keza işte... E, bazen felsefe e, tanımını yapıyor bunun. Hı hı. Ahlakla din çok yan yana ama tam anlamıyla aynı şey değil aslında ahlak Tabii. belirliyor onların da vardı kelimeler var aslında dinin mesela baktığın zaman işte bir iyilerin cennete gitme hali var işte o ödüllendirme durumu söz konusu bir yandan da işte bu tek tanrı dinlerde özellikle cehennem ve cezalandırılma vardığımız hani kelimeler anlamında tanrının gazabı var işte hepimizin bildiği melekler var şeytanlar var işte işte sadaka ...bir dini vecibe olarak... ...bir iyicik, ...iyi görülen, iyiyin altına konan... olarak Evet iyiyin altına ...işte, e, işte e, sadakayla o, o, dini olarak orantılı olması da yardım, hediye... ...işte lütuf var... evet ee, ...ya da tam dini fars sözcüğü... ...ya da kutsal sözcüğü... ...direkt evet. iyiymiş gibi... ...sevap var, değerlendiriliyor. iyi dindar var... ...işte onun tezatı olarak kafir küfera e, kelimeleri var... ...şeytan var... ...evet... Ee, evet e, dinin e, ahlakın hukukun dışında e, dönemlerin, coğrafyaların, ülkelerin, etnisitelerin e, de iyilik ve kötülükle ilgili bambaşka tanımlar yapabildiğini gördük. Yani e, milattan önce 500'de kötü olarak değerlendirilen bir şeyle şimdiki aynı olmayabiliyor. Ya da şu an Aynı e, yüzyıl, aynı gün içerisinde bu coğrafyada kötü kabul edilen ne? E, Afrika'da bir kabilede veyahut da işte Avrupa'da, e, Asya'da kabul edilen bambaşka şeyler olabiliyor. E, bir şarkı arası verelim mi? Verelim. Bu o sefer e, çok hepinizin aklına gelebilecek bir parça var. E, Michael Jackson'dan "Bad". Ain't hey, right. Just show your face. Throw the light. I'm telling you. how I feel? Wanna get your mind? Don't shoot. Jump on. Jump Get on me. Alright. I'm giving you on count Just show your skill. Let I'm telling you Just watch your mouth I know you're clean 94.9'da Açık Radyo'da Kamus'la güreş programında devam ediyoruz. Biz i̇yi değiliz ama bed olan. Evet. Biz, evet. biz iyi Yok bilmem. bilmem. Yani, Uzbet deyince sen birden Açık Radyo <gülüyor> Kamus'la güreş dedin. Ee, sevgili dinleyiciler e, iyi ve Kötü programlarının ikincisindeyiz. Aslında bu ikinci programımızı e, bundan sonra ele alacağımız e, başlıklarla ilgili biraz muhabbet ederek e, götürüyoruz. Nasıl? Nasıl? hangi noktalardan iyiye ve kötüye bakacağız? Yani kendi arasındaki hiyerarşi bir başlık ...kimlerin ya da hangi disiplinlerin iyi ve kötüyü neye göre ayırdıkları bir başlık. Evet. Sonra şey var, mesela kötü hep bu sözcükleri kendi aralarında da bir hiyerarşi var diyen Helensik söyledi değil mi? Hı -hı. Yanlış söylemeyeyim. Biz de ister istemez böyle yapıyoruz. Ama mesela... Kötüyle karşılaştığımız zaman da iki tavır geliştirmemiz mümkün. Yani bir, kötüyü anlamak. Hı hı. Ee, nasıl kötüyü anlarız ya da ne yaptığımız zaman kötüyü anlıyoruz? E şimdi hani kötülüğün nedenlerine bakıyoruz, sebeplerine bakıyoruz. Neden kötülük yapıyor diye bakıyoruz. Onu anlamaya çalışıyoruz. Yaptığı kötülüklerin hani bir kökenli ne var, çocukluk travmaları var... İşte sistem gereği bir, hani bir açığım var birçok anlamda bakıyoruz. Korkusu mu var nereden geliyor evet, yani falan. Evet yani kökenden inmeye çalışıyoruz. Onun zıttında da suçlamak var tabii. E, tabii evet yani onun da birçok boyutu var hani suçlamak sistem anlamında hani şu anki sistem açısından baktığınız zaman hukuki anlamda hani bir suçlama ve onun karşılığı bir ceza oluyor. Bazen işte toplumsal olarak suçlandığınız zaman toplumun dışına atılma, aforaz edilme hali oluyor. Bazen ee, din zaten hı. o suçun cezasını Veriyor, belirlemiş cesiyor. oluyor. Evet. Çok açık. Yani böyle küçük yerel gruplarda da hani bu tip cezalandırma örnekleri oluyor biliyorsun. Memleketimizde çok oluyor. özellikle. Evet. E, bunun e, dışın bir de kötüyü yüceltme hali söz konusu Evet bu Sanatta buna bakacağız ama Özellikle kötünün Estetize edilme haliyle ilgili olarak Düşünebiliriz ve bunu Son dönemde özellikle Sinemada Estetikleştirilerek Hani ...bir e, cazip... ...bir hale getiriyoruz e, evet, evet... ...cazibe nesnesi olan kötü... E, ...bu bazen katil... ...bazen hırsız, bazen vampir olabiliyor... Evet. E, ...ne kadar çok... Hani, e, ...karşımıza çıkıyor değil mi... ...filmlerde, televizyonda... ...dizilerde... Çok. ondan çok etkilenen insanlar, çocukları da düşündüğüm zaman... ...ya da mi? cinayeti meşru kılan... ...şey çok tipik bir konudur ya... ...yani ailesini öldürülen... E, ...öldürülen kahraman... Ee, ...sonra silahlanır ve film boyunca onlarca kişiyi e, öldürür ama hep hak verirsin. Ee, burada tabii bu başta bahsettiğimiz sebebini anlamayı da e, içeriyor. Ee, uh -huh. Şimdi... Sevgili dinleyiciler tekrar ediyorum Şu anda açan varsa radyolarını Biz başlıklarımıza özellikle kötüyü anlama ve cezalandırma başlığı altında yeni bir madde daha katmış olduk İyiye de geçelim Hep Kötüden bahsediyoruz İyi zaman zaman saf olmak ya da aptal olmak da iyi olmakla eş anlamlı gibi değerlendiriliyor Ne dersin? Yani aslında oradan imserlik ve kötümserlik e, kavramlarına da varabiliriz. E, çünkü orada belirleyici olan şey bana göre hani Aa, tabii evet. ki hani imser olan insan e, bir bönlük ve saflık bir salaklık taşıması durumda söz konusu olabilir ama e, bir yandan da o imserlik hali e, e, bir umudu e, ve bir enerjiyi de biriktiriyor aslında hmm. kendinde. ...ve o imser olma hali... ...o umudu da barındırdığı için... ...hayatta kalmamızı sağlayan... ...bir enerjiyi de yani... Kendini ...bir birlikte getiriyor... ...bu da önemli... Ha, ...ne Kendince. güzel söyledin... ...ya aslında tam şey... ...çıkan iki tane ok var... ...hep böyle tekil bakmamalı, tek bir tanım yapmamalıyız kaygısında oluyoruz. Ben de böyle arada bir hoca muhabbeti yapılıyor ya bana, hocayken sınıfta öğrencilerle konuşurken çok sık tekrarladığım bir şey vardı. Madalyonun tek yüzü olmadığını, hı hı. hatta iki yüz bile olmadığını, madalyonların böyle çok yani kübik şeyler olduğunu sık sık söylüyordum. Yani evet bazen saf ve bönce ya da gerçek ...görmeme halinde bir iyimserlik... ...ya da iyilik söz konusuyken... ...ama iyimserlik... ...umudu barındıran bir şey... ...hepsini görmek gerekiyor... Ee, ...salt öyle insan işte. kaldı mı... ...bunu da bilmiyorum tabii yani... ...öyle bir Salt. insan var mıydı ya da... <gülüyor> Yoktu ...yok yani. herhalde ya... ...var ee, mı çevrende senin... var... ...ama tabii da bir kitap <gülüyor> o da ...en, en, en, en uç karakter olarak... ...orada gerçeklik çizgisinden uzaklaştıkça... Ee, ...hani o zaman hani bön enayi... ...diyebiliriz belki ama... ...o da mesela bön gibi görünmüyor polyanna da orada aslında... ...ama e, gene de... ...hani bugün polianlalar pek çıkmıyor... E, ...bir de şu vardır... ...hani biriyle ilgili dedikodu yapılır... E, ...olumsuz şeyler söylenir... ...herkes e, bir kötü anısını anlatır... ...her neyse en sonunda şey denir... ...ama iyi biridir... <gülüyor> Yani bu muhabbete çok denk geliyorum. E, o zaman kötü kimdir? Yani bu salt kötü. Filmlerdeki e, hem tipi kötü hem işte e, korkunç e, cürümler işleyen e, kişi tipi zaten kaç tane var? Gene ne iyi ne kötü? Orada yine psikoloji de giriyor tabii işin içerisinde. Yani onu belirleyen şeylerden bir tanesi de o imserliği, kötümserliği belirleyen unsurlardan birisi de çocukluk tabii. Yani. Çocuklukta geçirilen herhangi bir travma ee, Gene sebeplere döndün evet. sen doğru ee, o Belki de hani çocuğun e, Gelişim çağından sonra e, O bahsettiğim O umut ilkesinin ...olmaması, enerjinin yeterli olmaması anlamına da gelebiliyor. Ya da tam tersi... ...mutlu geçirilmiş ve sağlıklı şeylerle dolu bir çocukluk. Evet. evet. Bu iyimser benim dediğim daha çok hani... ...gerçekten iyi kötü olmayla ilgili bir şeydi. <gülüyor> e, şimdi efendim programımız, ikinci programımızı bitirmeden... ...Unutulmaz Sözler diye bir kitap var... ...elimizde çeşitli vecizeler... ...onların birkaç tanesini paylaşabiliriz. Mesela Cenap Şahabettin'in bir cümlesi var... İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes demiş. Hmm. E, bu biraz geçen programlarda bahsettiğimiz iyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârına da böyle paralel bir noktada duruyor gibi. Sonra e, la roşfuku e, çok kere yapılan iyilikler ceza görmeden kötülük yapabilmek içindir demiş. Hmm. Ne dersin? Ben onu biraz haklı buldum yani. Biraz çıkarcı bir yaklaşım var. Yani iyiliği yapıyorsun ama... Ama sonrasında... ...kötü bir şey yapabilmek için şey açıyorsun... ...kendine böyle Kanal açıyorsun. açıyorsun. <gülüyor> Kanal açıyorsun. <gülüyor> Neydi geçen haftalarda bahsettiğimiz şey... ...çığır açıyoruz. Çığır açıyorsun, evet. Yani bu sık sık olan bir şey... ...bence. Köroğlu'nun hemen... ...bir cümlesi var. İyilik ettiğinden sakın kendini diyor. Hmm. Ne dersin? Bilemedim ya... ...yine çok göreceğim. İyilik ettiğinden sakın kendini derken... Buna çok rastlıyorum ben yani buna benzer pek çok söz var hatta atasözleri falan da var yanlış anımsamıyorsam. Şey çünkü hani birine çok fazla iyilik etmeyin hani sonra size kötülük eder. Mealinde. Maraz doğar diyorsun yani. Yani kah maraz kah aslında o iyiliğin altında kaldığı için sonra onu hmm. borçlu hissederek e, duyulan bir tür hınç. Evet bu derin bir psikoloji Barındırıyor içinde aslında Ya tabi şöyle bir şey var aslında Hep böyledir diye bir durum yok. yok Yani iyiliğe gerçekten Hayran olan o kendisine Yapıldığı için iyilikle devam eden kişiler de var ama Zaman zaman kör Haklı olduğunu düşünüyorum Bazı haktan bir cümle verelim Kötülüğe engel olmakta iyilik yapmak sayılmaz mı demiş Bayağı Evet. Aşağı düşürmüş beklentilerini aslında evet. Kötülüğe engel olmak Ya da aşağı mı düşürmüş Şimdi düşünürken Birden öyle de gelmedi Mesela şu an içinde bulunduğumuz Ülke ve dünya haline baktığımızda Kötülüğe engel bile olamıyoruz aslında Niye? Hiçbir şekilde Yani ya çekincelerimiz Korkularımız var cezalar var Toplum var Kötülüğe engel olmak için adım atanların başlarına gelenleri görüp korkmak var. Evet yok öyle hafif değilmiş evet. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler aslında devam edecek unutulmaz sözler. Üçüncü programdan itibaren bu programda hep genel geçer bir muhabbet içinde başlıklarını andığımız konuların ayrıntılarına gireceğiz. Haftaya görüşmek üzere iyi haftalar. İyi haftalar hoşçakalın.